nakil life.. Kürsüsü Kuran, Kur'an ve sünnetten, ve sünnetten hayata, hayata. nakil <ook> İnna al-hamdu Lillah, n-ahmduhu ve n-isteyinhu ve min shurur anfusina ve min syyaat a'malina. Men yehdehi Allah, fala muzdllala ve men yudlil fala haddiyla. Ve aşhed ala ilahe illallah wa la shari'ka anna abduhu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 Biliyorsunuz ki inşallah iki veya üç gün sonra ayına gireceğiz. Ve yine biliyorsunuz ki ayına her girildiğinde her zaman duyuyoruz ki bu ayın ilk on günü faziletli günlerdir. Allah-u Teala'nın diğer normal günlerden sıradan günlerden ayırmış olduğu ve değerlilik, üstünlük, bereket atfetmiş olduğu, yüklemiş olduğu günlerdir. İnşallah bu münasebetle bu hutbede sizlere bu ayın ilk 10 gününden inşallah bahsetmek istiyorum. Değerli Müslümanlar, dil Hicce'nin bu ilk 10 günü öyle günlerdir ki Allah Celle Celaluhu bu 10 güne yemin etmiştir Kur'an-ı Kerim'de. 10 güne yemin etmiştir. Allahu Teala fecr suresinin 2. ayetinde ne buyuruyor. "Vel fecri fecre yemin olsun ki ve layali'n asrin." Ve 10 geceye yemin olsun ki diyor Allahu Teala. 10 geceye yemin olsun ki. Burada 10 geceden kasıt ne? Müfessirlerin geneli, alimlerin geneli diyorlar ki bu gecelerden kasıt... ...Zilhicce'nin ilk 10 günüdür diyor. Şimdi allah Teala burada bakın... ...Zilhicce'nin ilk 10 gününe Cumhur'un tefsirine göre yemin ediyor. Malum ki Müslümanlar... ...yemin sadece neye edilir? Sadece kime edilir? Sadece değerli olan, üstün olan, yüce olan bir kimseye, bir şeye yemin edilir değil mi? Önemli olan kimselere, önemli olan şeylere yemin yapılmaz. Kim neye yemin oluyorsa, kim kime yemin ediyorsa o şey... O şey veya o kimse onun nazarında nedir? Çok üstündür, çok değerli bir yere sahiptir. Mesela Hristiyanlar kime yemin ederler? İsa Aleyhisselam'a yemin ederler. Melun Şialar kime yemin ederler mesela? İşte Hüseyin radıyallahu anh'a yemin ederler. Ali radıyallahu anh'a yemin ederler. Ve başka böyle bir takım kimseler yemin ederler. Neden dolayı? Niye Hristiyan İsa Aleyhisselam'a, niye Şialar, işte Hazreti Hüseyin'e, Hazreti Ali, Hazreti Fatıma'ya vesaire yemin ederler? Çünkü... Bu kimseleri yüce kabul ettikleri için, kutsal kabul ettikleri için, değerli kabul ettikleri için Yemen'deler değil mi? İşte Allah'tan da bakın hem bu ayette olduğu gibi hem de Kur'an'da da ne yapmış Allahu Teala bazı şeylere yemin etmiştir ki tabi bizler Allah'tan başkasına yemin edemeyiz. Allah'tan başkasına yemin etmek biliyorsunuz küçük şirktir. İşte Allahu Teala da bakın Kur'an'da bir takım şeylere yemin etmiş, değil mi? fecre yemin etmiş, incire yemin etmiş, zeytine yemin etmiş, kuşluk vaknine yemin etmiş, burçlar sahibi göklere yemin etmiş vesaire daha birçok şeylere yemin etmiş. Peki neden dolayı niye Allahu Teala bazı şeylere yemin ediyor Kur'an-ı Kerim'de? Neden dolayı? Ta ki onun büyüklüğünü, önemini, insan hayatındaki ehemmiyetini düşünülmeye veya kullanılmaya değer bir şeyler olduğunu ifade etmek için Allahu Teala yemin ediyor. O halde bakın burada da Allahu Teala eğer ki Cumhur'un açıklamasına göre 10 gece bu Zilhicce'nin 10 gecesini yemin etmişse demek ki o zaman bu Zilhicce'nin 10 gecesi Müslümanlar ilk 10 gecesi nedir? Onun katında konumu faziletli büyük olan gecelerdir, günlerdir. Ve yine Müslümanlar bu Zilhicce'nin ilk 10 günü öyle günlerdir ki bu ilk 10 günü Allah katında sene günlerinin en faziletlisidir bakın. Bu günler Allah katında Sene günlerinin en faziletlisidir. İçerisinde salih amelde bulunmanın kendisine sevimli olduğu günlerdir. Bu günlerde Allah Teala'nın bir takım salih amellerde bulunmak diğer günlerde salih ameller bulmaktan çok daha faziletli. Ve dolayısıyla bu günlerde yapılan bir farzın ecri Müslümanlar diğer günlerde yapılan farzın ecrinden daha üstündür. Aynı şekilde bu günlerde yapılan bir nafile ibadet diğer günlerde yapılan nafile ibadetten daha üstündür. Ama mesela diyelim bu 10 günde yapılan bir nafile ibadet var. Diğer günlerde yapılan farz ibadetten ecr daha üstün olur mu? Hayır olmaz. Çünkü farz her zaman nedir? Nafileden daha üstündür. Ama bu günlerde yapılan bir farz amel eğer ki Allah katında günlerin en değerli, sene günlerinin en faziletlisi günse ve içerisinde salih amel yapmanın Allah en sevimli olduğu günler sadece bu günlerse o zaman dolayısıyla bu günlerde yapılan farz ameller diğer günlerde yapılan farzlardan nedir? Daha üstündür ve bu günlerde yapılan Nafile ibadetler diğer günlerde yapılan nafile ibadetlerden nedir? Daha üstündür. Ve Müslümanlar bu 10 gün içinde de, 10 günün faziletini anladık ya, bu 10 gün içerisinde de en faziletli gün hangi gündür? Arefe günüdür. Yani zilhiccenin 9. günüdür. Yani o zaman Arefe günü sene günlerinin en faziletli günü o zaman. Yani bu 10 gün içinde de eğer ki en faziletli gün buysa o zaman demek ki Arefe günü sene günlerinin en faziletli günü Müslümanlar. Nitekim İbn Kuzeymen'in, Ebu Ya'la'nın ve İbn Hibban'ın rivayet etmiş olduğu bir rivayette bakın Resulullah Aleyhissellem buyuruyor ki "Ve mâ min yevmin afdalu 'indallahi min yevmi Arefe." Arefe gününden Allah katında daha faziletli hiçbir gün yoktur diyor bakın. Allah katında demek ki o zaman en faziletli gün neymiş? Bu on günün dokuzuncu gününü teşkil eden e, Arefe günüdür. Bakın bu söylemiş olduğunuz şeyleri İsfatsa dediğinde inşallah bir takım hadisler rivayetler okumak istiyorum. Bakın ilk okumak istemiş olduğum rivayet Bukhar'da geçen bir rivayet. Bakın diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam Mel amelü fi eyyamin efzele minha fi hadihî diyor ki aleyhissalatü vesselam diğer günlerde yapılan hiçbir amel diğer günlerde yapılan hiçbir amel bu günler içinde yapılan amelden daha faziletli değildir. Yani bu günlerde Diyor şimdi bugünlerden kasıt ne? Birazdan okuyacağım rivatlar gösteriyor ki bugünlerden kasıt zilhiccenin ilk on günü. Yani o zaman diğer günlerde bulan hiçbir amel bu günler için zilhiccenin ilk on gününde yapılan amelden daha faziletli değildir aleyhissalatü vesselam. Az evvel açıklamış olduğum şekil üzerine. Yani yapmış olduğun ameller diğer günlerde yapmış olduğun amellerden daha fazla ecir sana kazandırıyor. Bakın bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylediği zaman oradaki sahabeler diyorlar ki Ya rasulallah velel cihadu fi sebilillah. Allah yolunda cihattan da mı daha üstün? Yani bugünlerde yapılan ameller da hepsinden daha daha üstün bir amel yoktur Allah katına dedi E peki Allah yolunda olan cihatta mı böyle? Hani tabii sen burada sahabelerin sorusu ne? Hani sen eğer cihadı zilhiccenin ilk 10 gün içerisinde yaparsan o azan ayrı. Hani sen bu sormuş olduğu soru ne? Zilhiccenin 10 günün dışında başka günlerde yapılan cihat amelinden de mi şimdi daha üstün Allah katına daha faziletli diye sorunca... Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, aynen cihat da öyle denilir diyor. Cihat da nedir? Yani daha fazilete düşük olan bir ameldir. Bugünlerde yapılan amellere nispeten cihat daha da nedir? Yani ufak bir amel olarak kalır diyor aleyhissalâhu Bakın yani burada şunu da belirteyim, sahabelerin bakın bu sorusundan anlıyoruz ki yani hani peygamber böyle bir şey soruyor ya bugünlerden daha faziletli günler yoktur. Deyince sahabeler soruyor ya cihattan böyle deyince sorusundan biz ne anırız? Demek ki Müslümanlar sahabenin zihninde şu yerleşikti ki en onların en faziletli amel neydi? Cihattı. En faziletli amel cihattı. En faziletli amel cihat olunca o yüzden böyle bir soru soruyorlar. Ya Resulallah, biz biliyoruz ki en faziletli amel nedir? Cihattır. Yani namazdan da yani tabi burada nafile olan yani cihat asıl olarak kastediliyor. Farz-ı cihattan bahsediyor muydu? Yani nafile ibadetler arasında... Sahabenin zihninde en faziletli amel neydi? Cihattı. Namazdan da, nafile amazdan da, nafile oruçtan da vesaire, nafile ibadetlerden hepsinden de daha üstün cihat amelidir. Çünkü bakın böyle bir soru soruyor. Zaten bunu ifade eden birçok Nas farki nedir? En faziletli amel nedir? Cihattır. Daha sonra bakın Peygamber Sızaev şöyle bir istisna getiriyor. Ancak diyor şu diyor, illa racurum bir adamın bir adamın cihadı ki diyor şu adamın cihadı ama bak bugünlerde yapılan amelden daha üstündür diyor. O da kimdir? ''Kharaca'' evinden çıkmış cihat etmek için ''yukatiru nefsihi ve mâlihi'' ''Bedeniyle, nefsiyle ve malıyla'' Kâfire karşı ne yapıyor? Mücadele ediyor, kâfire karşı savaş ediyor, riski işlere, riski amellere giriyor, tehlikeli olan işlere giriyor. ''Ve felem yerceh bir şeyin'' ''Ve hiçbir şeyle de dönemiyor.'' Hani cihada gitmiş, Kafire karşı malıyla, canıyla, bedeniyle, bütün her ne yapıyor, savaşıyor, riskli olan işlere giriyor ve hiçbir şeyle dönemiyor. Ne demek hiçbir şeyle dönemiyor? Alimler demişler ki bu iki anlamada gelebilir. Birincisi yani hiçbir yani on götürmüş olduğu... ...maldan hiçbir şey kalmıyor. Yani ne silah kalıyor işte ne atık kalıyor eski zamanları düşünecek olursak. Yani hiçbir malla geri dönemiyor. Kendisi sağ salim kurtulmuş ama... ...hiçbir malla geri dönemeyen adam... ...veyahut da ne malıyla geri dönüyor... Neden canıyla geri dönüyor. Allah-u Teala'nın mazhar oluyor. Yani bu iki anlamada ihtimali olabilir. Yani en az olan ihtimali de aralalım. Böyle bir kimse cihada çıkıyor, düşmana karşı savaşıyor ve... ...hiçbir malı, malıyla birlikte dönmüyor. Kendisi her ne kadar da şehit olmasa da hiçbir malla dönmüyor. İşte bu kimse bugünlerde... Yapılan nedir? Diğer amellerden daha üstün bir amel yapmış olur. Aleyhisselam sadece böyle bir istisna getiriyor. Yani bu da gördüğünüz gibi gösteriyor ki demek zilhiccenin ilk 10 günü çok mübarek bir günmüş. Yine bakın Tirimizde geçen bir rivayette Peygamber selam buyuruyor ki: "Me'min ayyamin el amelu salihu fehin ahabb ila Allahu Teala min hadi'l ayami'l ashr." İçerisinde diyor salih amellerin işlenmiş olduğu hiçbir gün yoktur ki diyor bu 10 günde salih amellerin işlenmiş olduğu ''Günden daha Allah'a sevimli gün yoktur.'' diyor. Yani bir bugünlerde işlenmiş olan salih var diye bugünlerin dışında başka zamanlarda işlenmiş olan salih var. İşte bugünlerde işlenmiş olan salih Allah'a daha sevimli olduğu hiçbir salih yok. Bakın ne kadar üstün, ne kadar büyük bir günler yani. Yine bakın Ebu Ya'la'da i̇bn Hibban'da ve i̇bn geçen bir rivayette de Peygamber S.A.B. buyuruyor ki ''Mâ min eyyâmin efdâlü indi Allah'ı min eyyâmi aşredil hicce ilk on gününden Allah katında daha faziletli gün.'' daha ecir kazandıran kazandırdığı gün yoktur diyor. Yine Bezzar'ın rivayetmiş olduğu ve sayı olan bir rivayette de Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: <gülüyor> Dünya günlerinin, sene günlerinin en faziletlisi bu Zilhicce'nin ilk 10 günüdür. İşte bakın bütün bunlar gösteriyor demek ki Zilhicce ayı nedir? Allah katında en faziletli gün, en fazla insana ecir kazandıran günlermiş. Tabi burada şunu söyleyelim. Yani şimdi akla şöyle bir soru gelebilir. Yani bu Zilhicce'nin ilk onundansa biz daha çok neyi biliyoruz? Ramazan'ın son 10 gününün daha faziletli olduğunu biliyoruz. Yani ama hadisler gösteriyor ki bu hadislerden anlıyoruz ki demek ki bu 10 gün Ramazan'ın son 10 gününden daha faziletli. Bu konuda bakın alimler farklı görüşlere sahipler ama Allah alem en doğru olan yaklaşım nedir Müslümanlar? Şudur. Yani bu Zilhicce'nin ilk 10 günü ilk 10 günü nedir? Ramazan'ın ilk son 10 gününden daha faziletli. Bakın gün diyorum, gece demiyorum. Gün o günler içerisinde daha geceye girilmeden, akşama girilmeden, gündüz içerisinde yapılan ameller Ramazan'ın son 10 gününün gün içerisinde, gece içerisinde de gün içerisinde yapılan amellerden daha faziletli. Ama Ramazan'ın son 10 gününün gecesi Zilhicce'nin bu ilk 10 gününün gecelerinden neleri daha faziletli diye böyle bir ayrım yapabiliriz. Zaten hadislerde de gördüğünüz gibi hep peygamber özellikle ne diyor? Günler diyor, eyyem diyor, günler diyor, geceleri de peygamber sallallahu katmıyor. O yüzden böyle bir yani ayrıma gidebiliriz. Yine Müslümanlar bakın bugünlerde hassaten yani yapılması peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden tavsiye edilen sahabelerin yapmış olduğu şeylerden bir tanesi nedir Müslümanlar? Bugünlerde yani zilkâdenin o son akşamı var ya zilkade'den sonra hicc'e geliyor aynı mesela son akşamı artık güneş batacak. Güneş batmasından ta nereye kadar zilhiccenin 13. günü yani bayramın 4. günü olarak bilmiş olduğumuz zilhiccenin 13. gününün güneşinin batmasına kadar. Güneşin batmasına kadar bu vakit arasında Allah-u Teala'yı tekbir etmek müstahaptır. Ve her vakitte bakın hiç istisnasız zil iccenin ayına giriyorsunuz ta 13. gününün güneşin batmasına kadar her vakitte sabah akşam çarşıda giderken yolda pazarda dolaşırken yani her halde sabah akşam hiç istisnasız bütün vakitlerinde her zamanda ister namaz öncesi olsun ister namaz sonrası olsun fark etmez nedir? Tekbir getirmek nedir Müslümanlar? müstahaptır Allah'a tekbir etmek. Bakın ne büyük annesel sünneti görüyor ki, məmin aymin ağzamı, ağzam Allah katında daha e büyük bir gün yoktur. Valla ahabu ile amel ufihi min el aşır ve bugünler içerisinde amelin diğer günlerden daha fazla Allah'a daha sevimli olduğu hiçbir gün yoktur. Dolayısıyla böyle bir fazileti yani içeren bir gün olduğu için diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bakın. فَاَكْثِرُوا ف۪يهِنَّ Bu günler içerisinde diyor. Bu 10 gün içerisinde de bu 10 güne dediğim gibi 13. güne kadar da ki kısımda giriyor tabi onu da ayrıca belirteyim. İşte bu günlerde o halde ne yapın? Eğer böyle bir günse bu günler içerisinde yani Salamel'in diğer günlerden daha fazla Allah'a sevimli olduğu günlerse o zaman ne yapın? minet ف۪يهِنَّ ve التَّهْلِيلِ ve tahmid. O zaman bu günlerde tehlili yani La illallah sözünü faz tek biri Allahu ekber sözünü çoğaltlaştırın ve tahmin sözün yani Elhamdülillah sözünü ne yapın çoğaltın diyor. Bu hadis sahih ödes. Bakın yine başka bir rivayette Buhari rahimeullah sayında bakın şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki: "Vekana İbn Ömer ve Ebû Hureyre İbn Ömer ve Ebû Hureyre diyor yakrucan ile suqi fi eyyam el Bu 10 gün içerisinde diyor çarşıya çıkarlar diyor. Başka bir rivayette sadece bunun için çıkarlardı. Ne için çıkarlardı peki çarşıya? Ne için sadece çıkarlardı? Bu 10 günde Zilhicce'nin yukabbirani tekbir getirirlerdi ve yukabbirun nasu bitekbirima ve onların tekbirle de insanlar tekbir getirirlerdi diyorum. Mekke'de o zaman bu 10 gün içerisinde ne yapıyormuş İbn Ömer ve Ebu Hurere Buhari'de geçen biri var. Çarşıya çıkarlarmış, çarşıya pazara vesaire tekbir getirirlermiş. Bu insanlarda ne yaparmış? Onlara muvafakat ederek beraberce tekbir getirirler. O zaman demek ki biz bunu anlıyoruz ki demek beraberce tekbir getirmek de meşrudur. Yani. yani kişi hem ister tek başına da tekbir getirebilir. Herkes ayrı ayrı tekbir de getirebilir. Açıktan da tekbir getirebilir. Kendi içinden de tekbir getirebilir. Ama aynı zamanda biri mesela tekbir getirir, onlar da ona tabi olarak, onlar da inançlıkta tekbir getirebilirler. Ama tabii ki malumler bunun bidat olduğunu söylüyorlar ama bu biz bunu anlıyoruz yani. İnsanlar da onların tekbiriyle tekbir getirirler ifadesinden. Demek ki etrafındaki insanlar da ona muvaffakat ederek tekbir getirirler ifadesini anlıyordu Müslümanlar. Peki o zaman şunu sormak lazım tekbir getirilmek dedik müstahaptır peki bu tekbir sigası nedir nasıl tekbir getireceğiz yani Allah'a tekbir etmek ifade çok genel bir ifade bakın bu konuda peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden belli bir siga belli bir ifade sabit olmamıştır ama sahabesinden belli bir takım sigalar gelmiştir lafızlar gelmiştir mesela onlardan birkaçını aktarayım inşallah. E, Selman-ı Farisi mesela şöyle tekbir getirilmiş Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Kebira ve da tekbira. Allah-u Ekber, allah Üç defa allah sonra kebiran diyorsun. Ya da tekbiran da diyebilirsin. O da son başka bir rivayette geçiyor. Mesela bunu Beyhak-ı rivayette diyor ve sahih bir senetle. Başka mesela ikinci bir siganedir. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Ekber. La ilahe illallahu, Allah-u Ekber, allah Ekber ve hamd Bu da İbn-i Mesud'dan sabit olan bir e, rivayettir. Ancak başka bir rivayette İbn-i Mesut'tan gelen ve Ali radiyallahu gelen başka bir rivayette ise allah Akbar Ekber lafzını üç defa değil de iki defa olduğu söyleniyor. Ki zaten bizim genelde bildiğimiz, genelde duyduğumuz, genelde söylediğimiz sigada zaten bu. Allahu Akbar Allahu Ekber, La ilahe illallah hemen yaşıyoruz. Ama başka bir rivayette üç defa Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Ekber, üç defa Allah-u Ekber deniyor. Ama başka bir rivayette iki defa da allah Ekber'den değil, yine sahabelerden gelmiştir. Yine bakın bir başka sigada Müslümanlar Allahu Ekber Kebira, Allahu Ekber Kebira Allahu Ekber ve Ecellu Allahu Ekber ve Lillahi Elhamd diye i̇bn Abbas'tan Abbas'dan böyle bir sigada vardır. Tab bakın benim burada bahsetmiş olduğum yani tekbirlerine Müslümanlar dediğim gibi Zilhiççenin ilk ayına giriliyor ve ta 13. güne kadar devam ediyor ve her zaman yapılan tekbir, her zaman kendi başına beraber topluca, sesli bir şekilde, sessiz bir şekilde daima hep tekbir getirilmesi. Ama tabii bir de ne var? Bir de mukayyet tekbir dediğimiz tekbirler var ki o da nedir Müslümanlar? Belli bir zamandan başlıyor. Yani ben ondan bahsetmiyorum Hani namazlar ardında kurban bayramında hani yapılıyor ya. Belli tabi onun bir, belli bir başlangıcı var, belli bir sonu var. O zamanlar içerisinde sen namaz koyuyorsun, namazlar ardından yapılan tekbirler var bir de. Ben ondan bahsetmiyorum. Onlar mukayyet belli bir zamanda, mekanda yapılan bir tekbir ama benim bahsetmiş olduğum tekbir her daim, her zaman namaz öncesi, namaz sonrası yapılan tekbirler yani. Eku lu kavli ve estagfirullah ve lekum ve li sa'iril mu'minina fastagfiruhu yarhamuh. İnnel hamdalillahi nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve na'udubillahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men ve la la ve Muhammedan abduhu ve Müslümanlar hakkında özel hususi rivayetler gelmiştir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu günleri oruçlu geçirirdi bu günleri oruçlu geçirirdi tabii 10 günden bahsediyoruz şimdi 10. gün de mi oruçlu geçirirdi tabii ki değil yani biz burada 9 günden bahsediyoruz ilk 9 günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne yapardı oruçlu geçirirdi fakat 10. günü tabii ki oruçlu geçirmez çünkü 10. gün Kurban bayramı günü olduğu için Kurban Bayramı'nın oruç tutmak nedir Müslümanlar haramdır caiz değildir yani Peygamber Nedir? Geri kalan dokuz günü ne yaptı? Oruçta geçirdi. Oruçta geçirmek sünnettir. Bakın bunu ifade eden bir rivayet okuyayım. İmam Ahmed'in, İmam Ebu Davud'un, Nesai'nin rivayet edip sayıh yani olduğu belirteyen bir hadis okuyayım inşallah size. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in zevceleri, eşleri anlatıyor. Diyor ki, sallallahu ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne yapardı? Zilhicce'nin dokuz gününü oruçta geçirdi diyor. Hadis bu şekilde daha devam ediyor. Zilhicce'nin dokuz gününü ne yapardı? oruçla geçirir. Tabi burada şununla mesela söyleyeyim. Ayşe radıyallahu anha'dan gelen bir rivayet var. Peki, diyor ki ben Rasulullah bu 10 gün içinde oruç tutarken hiç görmedim. Böyle bir rivayet var, sahih bir rivayet var. Ben Resulullah Aleyhissalatu vesselam bu 10 gün içinde oruç tutarken hiç görmedim diyor Ayşe radıyallahu anha. E ne yapacağız? Yani, hem peygamberin bu günleri oruçlu geçirdiği rivayeti var. Hatta bu okunun rivayetten başka da rivayetler de var. Hem de Ayşe radıyallahu anha'nın bu sözü var. Bunu nasıl yapacağız? Yani bu rivayetten anlıyoruz ki sanki Hz. Ayşe'nin bu sözünden demek ki bu günlerde oruç tutmak peygamber tutmaması mekruh diye anlaşılıyor. Ancak Müslümanlar alimler ne yapmışlar? Hz. Ayşe'nin bu sözünü tevil edilmiş etmişler. Bir takım yorumlar getirmişler ve bu günlerde oruç tutmanın müstahap olduğunu belirtmişler. Tabi oraya girmeyeyim. Nasıl teviller getirmiş? Oraya girmeye gerek yok Müslümanlar. Hem de zaten bakın bu hadisler olmasa yani Peygamber Efesefimizin özel olarak oruç tuttuğuna dair böyle özel olarak hususi olarak hani hadisler olmasa bile az evvel birinci hutbede okumuş olduğum hadis ne ifade ediyordu? Bu günlerde yapılan salih sali amel kadar diğer günlerde yapılan salih amel Allah'a daha sevimli değildir geçiyor ya. Bakın salih amel ifadesi geçiyor. Yani salih amelin içine her şey girer. Hani bugünlerde yapılan bir salih amel. Az evvel okuduğum münafetlerde bu geçiyordu. Yani her şey girer bunun içine. Oruç da girer başka şeyler de girer. Dolayısıyla zaten sırf bu hadis bir olsa bizim oruç tutmamız için nedir bu? Yeterlidir. Ama Müslümanlar özellikle bu dokuz günden en tehkitli müstahap nedir? En faziletli oruç nedir Müslümanlar bu dokuz gün içerisinde? Arefe günü tutulan oruçtur Müslümanlar. Arefe günü tutulan oruç özellikle nedir? Diğer günlerde tutulan oruçtan daha daha müstahaptır bakın. Resulullah Aleyhisselam Vesselam buyuruyor ki سَوْمُ يَوْمِ Arafah Arefe günü tutulan oruç diyor يُكَفِّرُوا سَنَتَيْنِ ve وَمُسْتَقْبَلَةً Ne yapar? Hem geçmiş seneye de kefaret olur. Yani senin şuna içinde bulunmuş olduğun seneden önceki sene değil, seneye de kefaret olur. Hem de bundan sonra gelecek olan şu içinde bulunmuş olduğun seneden sonra gelecek olan senede de işleyeceğin günahlara kefaret olur diyor. Subhanallah ne kadar büyük bir ecir değil mi? Arefe günü tutulan oruç olan demek ki diğer 9 gün tutulan oruçlardan daha faziletli, daha istihbabı, müstahhaplı, tehkitli olan bir oruçtur Müslümanlar. Hem ne oluyor? Geçmiş senedeki günahlarını affedülüyüm de sonra gelecek seneki. Tabi burada günahlardan kasıt nedir Müslümanlar? Küçük günahlardır. Affedilen, kefaret olan nedir? Küçük günahlarda yoksa büyük günahları ise nedir? Ancak tevbeyle affedilir. Burada kastedilen nedir? Küçük günahlardır. Yine peygamber mesela sallallahu aleyhi ve sellem devam ediyor. وَسَوْمُ عَاشُورَ Aşura orucu ise diyor. <gülüyor> Sadece geçmiş senenin küçük günahlarına kefaret olur diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Ahmed'in rivayet ettiği İmam Nesan rivayet ettiği bir rivayet. Ve daha bu manada yani arefe günü oruç tutmanın işte hem, gele hem geçmiş sene hem de gelecek seneye kefaret olduğunu ifadeden daha başka rivatlara bakın şöyle bir hikmet söyleyeyim size alimlerden kimilere mesela söylüyor. Niye aşura orucu tutulunca geçmiş senenin günahları affediliyor da neden dolayı arefe günü oruç tutulunca hem geçmiş senenin hem de gelecek senenin yani günahları küçük günahları affediliyor. Neden dolayı alimler demişler ki çünkü aşura orucu kimin şeriatında olan bir oruçtu? Musa aleyhisselamın şeriatında olan bir oruçtu aşura orucu. Peygamber de onu, tak onu taklit ederek ne yaptı? Bu günde oruç tutulmasını ne yaptı? Yani tavsiye etmiş oldu. Ama e, Zilhicce'nin bu işte dokuzuncu günü, Arafa günü oruç tutmak ise sadece Peygamber sünneti olan başka peygamberlerin yapmamış olduğu bir sünnet olduğu için e, bizim peygamberimiz de Musa aleyhisselamdan daha üstün bir peygamber olduğu için o yüzden... Bu sadece ona has olan bir sünnet olduğu için o yüzden alemler diyorlar ki bak aşura orucu sadece geçmiş senenin küçük günahlarına kefaret oluyor. Ama bu ise gelecek senenin günahlarından ne oluyor? Kefaret oluyor. O zaman demek ki bu dokuz gün içerisinde en faziletli yani olan gün nedir? A şey, arefe günündür ve mertebe olarak bundan sonra ne, ne gelir? Terviye. Terviye günlerinden 8 sekizinci gün denilir. Yani en faziletli gün arefe günü sonra terviye günü denilen sekizinci gün. O zaman Müslümanlar özellikle yani sonra zaten diğer gerek alan günler zaten kendi aralarında herhangi bir mertebesi söz konusu değil. O zaman özellikle hani gücümüz yeten varsa yani bu on günü bu dokuz günü inşallah oruçlu geçirelim. Yani ne kadar faziletli olduğunu gördük ama özellikle özelliklerine yani dokuz günü oruçlu geçirmeye güç yetiremiyorsak yani bu gerçekten çok bize ağır gelecekse en azından Müslümanlar Arefe günün dokuzuncu yani Arefe günü dokuzuncu gününü oruçla geçirelim. Ve yapabilirsek sekizinci günde oruçla geçirelim çünkü terviye, terviye günü de yani diğer günlerden daha üstün dediğimiz için o zaman Müslümanlar yani bütün bu anlattıklarımızdan anlıyoruz ki demek ki bu zilhiccenin bu ilk 10 günü gerçekten çok faziletli gün ve sene günlerinin en faziletsiz gün ve bugün içinde yapılan ameller diğer günlerde yapılan amellerden ister sağ, salih amel diye ifade geçiyor değil mi her türlü şey işine girer. Her türlü salih amel girdiği için ve bu ayda yapılan salih ameller Allah'a daha sevimli olduğu için o yüzden Müslümanlar bu günler içerisinde taatlerimizi, nafilelerimizi inşallah fazl fazlalaştıralım. Nafile oruç tutalım, nafile ibadetler yapalım, zikirler yapalım, işte tövbe istiğfar yapalım, Kur'an okuyalım, işte namaz kılalım, zikir, tövbe istiğfar, sıla-i rahim, infakta bulunmak vesaire Yani aklınızda gelebilecek salih amel kavramın içerisine gelebilecek her türlü şey inşallah yapmaya gayret edildim. Rabbim Celle Celaluhu bu günleri... Yani fırsat bilen gerçekten yani çünkü yani bizlerin hakikaten yani nafile ibadetleri gerçekten çok az yani bizlerin amelleri fazla yok ama Allah işte böyle bazı günleri bazı geceleri ne yapıyor diğer günlerden daha faziletli sayarak o günlerde bir amel yapın sanki 10 gün 20 gün 30 gün amel yapmış gibi sayın diye Allah bize böyle bir fırsat veriyor yani Allah'ın verdiği bu fırsatları kaçırmayalım yani bu fırsat zamanlarını bu fırsat mevsimlerini ne yapmayalım abiler? Kaçırmayalım o yüzden yani bunlara çok dikkat edelim inşallah ağzımız hep zikirle dolu olsun zikir yapalım tekbir getirelim yani tekbir hem az evvel söylemiş olduğum hem de zikir ondan daha genel bir ifade zikir de yapabiliriz yani illa sayı tekbir değil la ilahe illallah vesaire yani sünnette vardı olan diğer zikirleri de yapabiliriz bütün salameler yapabiliriz Rabbim Celle Celaluhu bizlere ne yapsın bunları kolaylaştırsın inşallah.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 Allahumma iftir lana zinubana, Allahumma iftir lana zinubana ve israfana fi amrinana ve thabit aqdamana ve nusrana ala al-qumul kaafirina ya Rabbi al-ameen. Allahumma nusrana ve nusrul mujahidina ya Rabbi al-ameen. Allahumma afreg alina alayhim sabra aqdamana aqdamahum ala al Allahumah hafidhna wa ihfidhhum bi ismik al-hafidh an al-shirki wa ahlihi an al-kufr wa ahlihi an al-tugyani wa ahlihi ya rabbal alamin Allahumma nawwir qulubana bil-ikhlas wa akhrij al min qulubina wa min qulub al ya rabbal alamin wa adkhil al fi qulub al-kafirin Allahumma aleyka bihim ya rabbal alamin Allahumma aleyka bi Amerika, Allahumma aleyka bi Rusya, Allahumma aleyka bi Iran wa hizbillah وَكُلِّ مَنْ عَوَنَهُمْ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اللهم دَمِّرْهُمْ تَدْمِيرًا كَب۪يرًا وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَب۪يرًا كَب۪يرًا يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ Nakil Kürsüsü Kur'an Kur ve, ve Sünnet'ten Hayata, hayata. NakilKursusu.com Nakil <Sessizlik>